Merhaba ben Vedat Ozan. Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Geçen hafta başlamış olduğumuz Gerlan serisine bu 180 yıllık parfümerinin ilk kuruluş yıllarını ve daha sonra da koku tarihinde bir Kilometre taşı olması açısından Jiki isimli erken dönem parfümünü inceledikten sonra bu hafta devam ediyoruz. Jiki'yi e, kurucusu, parfüm kurucusu Pierre François Pascal'in oğlu Aimé Gerlan tasarlamıştı. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi e, 1895 yılında Aimé Gerlan zaten el vermekte ve meslek öğretmekte olduğu kardeşi Gabriel'in oğlu Jacques Gerlan'a işin yaratıcı kısmını devreder. Jacques görevde kaldığı 60 yıl boyunca Gerlan'ı başarıdan başarıya taşır ve bir anlamda bütün parfüm endüstrisinin beşiği haline getirir. E, bu dönemde üretilen kokulara verdiği kışkırtıcı ve sıra dışı isimler de bir nevi Gerlan imzası haline gelmektedir. Malzemenin en iyisi e, birkaç kaynaktan birden alınarak karıştırılmakta böylece benzersiz koku akorları elde edilmektedir. E, Chanel 5'in yaratıcısı parfümör Ernst Bonn'un e, ben vanilyayı parfümde kullandığım zaman ortaya krem brüle kokusu çıkıyor. Jacques Gerlan'ın eline vanilyayı verdiğinizde ise o vanilya şalimar oluyor dedi di rivayet olunur. Gerlan ailesinin beş kuşaklık geçmişinde en yaratıcı ismi Jacques Gerlan olduğu parfüm dünyasının üzerinde mutabık kaldığı bir gerçektir. Nedir bu kadar lafı edilen ve e, e, Gerlan imzası denen Gerlanat e, geleneğinin bir parçası olan vanilya. Ee, kısaca ve doğal anından bahsediyorum. Sentetiğini geçen hafta anlatmıştım. Orkidegillerdendir öncelikle. Batılılar tarafından ilk kez Cortez'in Meksika'ya çıkış sırasında keşfedilmiştir. Aztekler bu nefis kokulu bitkiyi içtikleri çikolatalara tat vermek için kullanmaktadırlar. Batıda üretilme çabaları ilk başlarda başarısız olur zira. Polinasyonu için tropik ortamda yetişen bazı uçucu böceklere gereksinimler vardır. Ancak 1836'da Fransızlar bu işlemi elle gerçekleştirmeyi başarırlar. Ee, yeşil renkte e, dallar üzerinde hayata başlayan vanilya, Çubuk halindedir ve giderek koyu kahverenge dönüşürler toplandıktan sonra en az 6 aylık bir fermentasyon süreci geçirirler bu süreçte de üzerlerinde kristaller oluşmaya başlar fine grade denen en yüksek değerdeki vanilya için bu süre 18'de 24 ay arasında değişir bu kristaller işlenerek parfümde kullanılacak hale getirilir. Belirgin tatlı baharatlı aroması vanilyayı hem parfüm hem de gıda endüstrisinin vazgeçilmezleri arasına sokmuştur. Hem kendi kokusu hem de sabitleyici yani fiksatör olarak parfümlerde çok önemli bir baz notadır. François Coty'nin Layman isimli parfümünden sonra çıkmamak üzere baz notalar arasına girmiştir parfüm formüllerinde ve mevcut parfümlerin yaklaşık %25'inde baz notalarda vanilya mevcuttur. Jacques Yerland bu döneminde sadece isim değil şişe ve etiket de önem kazanır. Yani iş bir bütün konsept olma yolunda ilerlemektedir. Aynı bugün olduğu gibi konsepte verilen para elbette parfümün yani o kokulu sıvının kendisine verilenden kat kat fazladır. Ve gerlen şirketin karlarına da kar katmaktadır. Zira satın alınan sadece koku değil bir nevi statü sembolüdür artık. Bir başka Fransız isimle bakara kristalleriyle uzun süreli bir işbirliğine girer ve Mesela şanzelize için o eski şanzelize ama bildiğiniz şanzelize değil ilk çıkan şanzelize isimli şişe parfüm için şişeye gene bakara tarafından tasarlanır. Artık sadece kokunun değil şişenin de satın alma kararında etkili olduğu gerçeği bütün parfüm endüstrisi tarafından benimsenmeye başlamıştır. Bu evlili evlile günümüzde bazen kokuyu ikinci plana itip bir şişe ve bir isme parfüm uydurmaya varacak bir yolun da başlangıcıdır. Bu cümlem belki size birkaç hafta önce izlediğimiz e, Thierry Mugler Angel parfüm örneğini hatırlatabilir. E, tek örnek Angel değil günümüzde önce şişe sonra isim en son olarak da koku siparişi verip satışa başlayan pek çok ünlü isim ve marka var elbette. E, bu dönemde 1906'da üretilip 90'lara kadar şirket kataloğunda yer alan Aprelon'de 1912'de üretilen Lore Blue, e, Şanzelize Caddesi 68 numarada açtıkları İkinci dükkandan sonra üretilen Mitsuko 1920'lere damgasını vuran Shalimar ki özellikle yeni yükselen Kuzey Amerika pazarında büyük sükse yapmıştır. 1929'da üretilen ve 1980'lerde yeniden lanse edilen Liu ve özellikle Jacques yakın arkadaşı, küçük Prens yazarı, San exupérynin romanları ve uçuşlarından esinlenen Vol de Nuit yani gece uçuşu Guerlain geleneğini ilerleten parfümlerdir. Üçüncü perakende mağazalarını Plas Vendome'da açarlar 1933'te ve bunu birkaç yıl sonra da açılan bir güzellik esitüsü takip eder. Jacques Guerlain'ın efsane haline gelmiş iki parfümü var. Dilerseniz sırasıyla bunlara kısaca bir göz atalım şimdi veya Bu hafta Mütiko'yu inceleyelim. Bir program içine çok fazla parfüm ya da sıkıştırmamak için Şalimar'ı haftaya bırakalım. Gerlan kurucusunun torunu Jacques Gerlan'ı sanatla yakından ilgilenmek, edebiyatçılarla haşır neşir olmak, resim toplamak ve müzik niyasını izlemek gibi pek çok rafine, zevki ve ilgisi vardır. Bundan da öte doğunun gizemli bölgeleri ve Asya kültürleri onu cezbetmektedir. Bu dönemde pek çok Avrupalı da zaten doğuya dönük. Böyle bir ilgi ve özlem hissedilebilir. Japonca'da gizem anlamına gelen Mitsuko, Claude Farrer'in Labatey, Savaş isimli romanının kadın kahramanının isminden esinlenmiştir. Bu parfümün çıkış yılının da 1919 olduğu düşünülürse bir anlamda, Yeni Dünya Savaşı'nın bitiminin kutlaması gibi bir parfümdür. E, Claude Farrell'in romanlarını okumadıysanız da ismini bilebilirsiniz. Çünkü Sultanahmet'te de ismine bir cadde vardır Claude Farrell caddesi diye. E, romanda bir Japon kadının İngiliz bir subayla imkansız aşkından bahsedilir. E, Jacques Guerlain Claude Farrell'in hem bir okudurdur hem de onu bir romanında da Guerlain parfümlerine atıfta bulunmasına cevap vermek istemektedir. Ee, bir başka söylenti de dedikoducuların söylediğine göre Jacques Guerlain'ın bir Japon hanımlı olan gizli aşk ilişkisidir. Ee, öyle veya böyle Mitsuko'nun içindeki o efsanevi şeftali kokusu ve ismi dışında Japon olan bir şey yoktur. Ee, son derece Fransız bir parfümdür. Bu anlamda diğer Guerlain parfümlerinde olduğu gibi bu isimlendirme o dönem demin dediğim gibi çok revaçta olan Doğu'nun gizemine hayranlıktan kaynaklanan Son derece oryantalist bir yaklaşımdır. Mitsuko parfüm tekniği açısından meşe yosunu kokusu etrafına inşa edilmiş bir şipr akorudur. Şip akorları bir dönem klasikleridir. Meşe yosunu, narinceler, bergamot, ladan reçinesi veya paçuli veya sandal ağacı içerirler. Bu içerik onlara odumsu, yosunumsu bir hava verir. Meşe yosunu kullanmak bir parfümör için çok kolay değildir. Zira aynı paçuli gibi çok kuvvetli bir kokudur ve Parfümün tümünü domine edebilir. Şiprilerin taze ve yeşil bir havaları vardır. E, Şip Kıbrıs demektir bu arada. Kıbrıs Adası demektir. E, bugünkü Şif parfümlerinin atası olan formüller döneminde Romalılarca Kıbrıs Adası'nda da çeşitli tedavi veya ayin amaçlı olarak üretilmiş ve Haçlı seferleri sırasında Kıbrıs'tan Avrupa'ya sıçramıştır. Akor'un ismini koyan Koti parfüm evinin Şipr isimli parfümü olmuştur. Şipr'de de Koti diye de bilinir. İsmini koymuştur derken meşhur etmiştir anlamında söylüyorum. Çünkü 1917'de çıkan bu parfümden önce hem de Gerland tarafından üretilmiş başka şifr parfümler de vardır. Ancak ilk şifrler çok ağır meşe olsun ve bergamot karışımı koktuğundan bu okarı ilk giyilebilir hale getirenin Koti olduğunu söyleyebiliriz. E, şipr parfümler en temel parfüm ailelerinden birini oluştururlar. Hem kadın hem erkek parfümlerde bu akor kullanılabilir. Hatta günümüzde pek çok sıradan parfümün üzerinde çok az oynanmış basit şipr akorlarından ibaret olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz ee, peki Koti'nin şifrinden sonra e, gene aynı aileden gelen Mitsuko neden bu kadar ünlü e, Jack Koti'nin e, parfümüne hayrandır gerek armoniye gerek hafiflik ve tazeliğine imrenmiş e, ayrıca daha önce sadece rötuş amacıyla kullanılan ettiklerinde koku akorunu kendisi içinde yoğun kullanımının yaratmış olduğu sonuç e, ona hayran bırakmıştır terbiye edilmiş Koti şifrinden Jacques Yerlan'ın yapmış olduğu katkı içine C14 aldehidi katarak şeftali kabuğu kokusuna emdirmesidir e, aldehitler hafiften sütlü yağlı ve güçlü sentetiklerdir örneğin bir portakal soyduğunuzda kabuğu o ilk açtığınızda burnunuza patlayan çarpıcı koku ...aslında soluduğunuz aldehit molekülleridir. E, aldehitler e, Chanel 5 gibi pek çok parfümde de kullanılmıştır. Ancak oralarda kullanılanlar daha farklı. C10, C12 gibi aldehitlerdir. E, bir parantez çalayım. İlk aldehit kullanan parfümün Chanel 5 olduğu da tamamen bir pazarlama efsanesidir. Bunu ayrı bir programda Chanel 5 anlatırken değineceğiz. İlk bilinen aldehitli parfüm aslında 1905'te Piver parfüm parfümümünden çıkan Revdeor yani Altın Rüya isimli parfümdür. Üstelik Revdeor sadece aldehitler gibi yeni maddeyi değil de menekşe kokusunun özünü oluşturan yeni sentetiklerden olan iyononları da içerir. Burada parantezi kapatalım. Ee, i̇çinde herhangi bir aldehit içermeyen parfüm yok gibidir. Ee, organik bileşenlerdir. Aynı ketonlar gibi. Ee, çok keskin koktukları için başlangıçta pek çok parfümünün kabusu haline gelmişlerdir. Zira doğru seyretme oranının bulmak, e, bunun parfüm formülünün içindeki miktarını ayarlamayı öğrenmek bayağı zaman almıştır. E, i̇simlerinin başındaki C harfi karbonu temsil eder. Ve içinde aldehit barındıran parfümlere de tabi aldehidik parfümler denir parfüm dünyasında e, şeftali kabuğu kokulu C14 aldehit molekülü e, yani gamma undecalaton 1908'de bulunmuştur e, bu moleküle doğal halinde şeftali kayısı süt ürünleri gibi bazı yiyeceklerde de e, meyvelarda da rastlayabiliriz aslında işin teknik kısmına girdiğinizde belki de tam bir aldehit değildir C14 bir laktondur ama bu konu bizi fazla derine götürür biz tekrar geri dönelim e, aroma kimi Asalı devi firmen için gerlana Muhammedi ham maddeyi, persikol ismi altında takdimi biraz geçe kalmıştır. Daha önce başka parfümlerde de meyve notalarını vermek için kullanılmasına rağmen bir şifre akoru içine bu kadar etkili yerleştirilmesi yakın şansıdır. Neden şansıdır? Efendim rivayete göre kendisine bu yeni molekülün numunesi sunulduğunda hem maddenin kendisine hem de yoğun kokusuna fazla alışık olmadığından formülün içine o ölçüyü hayli kaçırarak e, söylentiye göre o dönem alışkanlıklarının on misli kadar fazla kaçırarak koymuştur. E, bu cahil tesadüf yapmaya çalıştığı şif akorunun güçlü ve eşsiz bir şeftali havası almasına neden olmuştur. E, bunlar rivayet tabii parfüm dünyası böyle beklenmedik hatalar efsanelerini çok sever. Haftaya Şelimari incelerken veya ileride Şenel Beşeyli aldığımızda da buna benzer efsaneler göreceğiz. Tabii aslında böyle beklenmedik tesadüfleri biz de seviyoruz, şaşırıyoruz hatta. ...hata olunca söz konusu olan... ...sanki biz de yapabilirmişiz gibi geliyor... ...herhalde ondan böyle bir ilişki kuruyoruz... ...bu tip efsanelerle... ...sonuçta böyle hikayeler daha ilk işittiğimizde... ...aklımızda kalıyor... E, ...bence bunu da bilen e, halkla ilişkiler ekipleri de... ...parfüm hikayelerinin içine bol bol böyle... ...efsane yerleştirip onları akıldan çıkmaz... ...isimler haline getirmeye çalışıyorlar... E, ...her ne kadar Mitsuko... ...bu şeftali kokusu veren C14 Alde Hidi ile... ...meşhur olsa da... ...bugünkü meybili parfümlerle karıştırılmaması gerekir... E, ...bunun... ...zira bu şeftali kokusu Mitsuko'da hafifçe istedilir. Bu anlamda meyve kokan parfüm tanımını ilk duyacağımız parfüm Mitsuko değil, Femme de e, Genel olarak çok az istisna dışında parfümlerde kullanılan bütün meyve notaları sentetiktir. E, zira bunları meyvelerin doğal hallerinden elde etmek imkansızdır. Çünkü meyvelerin yapısı içinde yağ değil, su ağırlıktadır. Oysa bize lazım olan esans yağdır. Su değil. E, burada kısa bir müzik arası verelim ve dinlenelim. E, Edith Piaf ve La Vian Rose. Bu parçanın farklı bir versiyonunu anons müziğimiz olarak kullanıyoruz bildiğiniz gibi. de <gülüyor> Quelque chose, il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 Les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon une part de bonheur dont je la cause. Eğer ben seni görürsem, Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Edip Piyaf'tan Laviyan Rose dinledik ve Gerlan'ın misukosunu anlatmaya devam ediyoruz. E, sonuçta limon, portakal, çiçeği, bergamot ve elbette o mucizevi şeftali açılışı yapıp ardından Yasemin, Gül ve Yılan Yılanga dönüşen... Ve karanfil, misk, meşe yosunu, biber, tarçın ve vetive yani kabe savanı ile sonlanan Mitsuko Gerlan'ın 700 küsur parfümü arasında en çok gurur duyduğu parfümüdür desek yanılmış olmayız. E, bu gururun sebebi formüldeki uyum ve dengedir. Yasemin ve güllü kalp notalar pek çok parfümde olduğu gibi bütün Gerlan parfümlerinde de standart bir kalp nota akorudur. Bu çiçekler çeşitli aroma kimyasal üreticileri tarafından parfüm dünyasına formüllerde kullanılmak üzere satışa sunulurlar. Bunun iki istisnası vardır. Gerlan ve Chanel bu iki firma veya marka kendi Yasemin tarlaları ve işletme tesislerine sahiptirler. Evet Müslüko'nun içeriğinde böyle notalar var. Ne yazık ki bugün piyasada bulunan versiyonları orijinalinden oldukça farklı kokuyor. Zira içindeki meşe usunu, çeşitli yasal kısıtlar nedeniyle oldukça seyrelmiş durumda. E, Mitsuko'nun lansman yılının 1919 olduğunu söylemiştim. Yani bir dünya savaşının sonundayız demektir bu. E, savaş öncesi hanımların ayrı bir dünyaları var ve erkeklerle rekabet etmek gibi bir durumları yok. E, dişilik ve yumuşaklık bekleniyor onlardan e, erkekler dünyasında ve onlar da buna pek itiraz etmiyorlar. Ancak savaş koşulları tabi pek çok şeyi değiştiriyor. Erkekler cephedeyken... Ee, hanımlar kollayı sıvayıp e, pantolon giymek durumunda kalıyorlar. Cephe gerisinde pek çok ağır iş onların omuzlarında. Buna bağlı olarak kendilerini algılamalarında ve güven duygularının gelişmesinde de bir değişiklik oluyor tabii ki. Ee, çiçeksi veya e, çiçeksi oryantal parfümlere göre daha taze ve güçlü havası olan Mitsuko gibi parfümlerde bu yeni ve cesur kadın kimliğinin tam ortasına oturuyorlar. Ee, savaşın sonlanmasının duygusal sonucu harince Mitsuko için bir de küçük fiziksel sonuçlar var. Sınırlı sayıda arılı şişe B-Bottle dediğimiz şişede satılan ilk 50 parfümden sonra Mitsuko şişesi. 1912'de Raymond Gerlan'ın Laura Bleu için tasarladığı şişeyle aynı. Sadece etiket değişik. Ee, dediğim gibi her ikisinde de şişe aynı ve şişe kapakları e, o klasik ters dönmüş kalp figürü şeklinde. Her ne kadar zaten büyük bir kokuydu, yeni bir şişeye gereksinim yoktu falan derse de savaş koşullarında oldukça lüks bir ürün olan bu parfüm şişesi için Ülkenin ne kaynağı ne de gücü olamayacağı da aşikar. Kendi ülkemizdeki koşulları bir düşünün 1912 ile 1919 arasında ve ne demek istediğimi daha iyi anlayabileceksiniz böyle yapınca. Sonuçta gene ünlü bir Gerlan parfümü olan Lore Bleu ile aynı şişeyi paylaşmasını e, bugün Gerlan'ın sanat direktörü olan Sylvain Delacourt şöyle açıklıyor. 1912-1919 bu parfümlerin tarihleri sanki savaşa bir parantez açıp kapamış gibi olmuşuz aynı şişeyi paylaşarak diye pazarlamacılar böyle hoş açıklamalar buluyorlar tabi. E, Müsuko bahsini kapamadan Genejiki'de yaptığımız gibi biraz magazine girelim ve Müsuko kullanılan e, ünlülerden bazılarını sıralayalım. Charlie Chaplin Ingrid Bergman, Jane Harlow, Anne Isneyn, eh Prenses Diana ve Ava Gardner Misikok kullanan ünlü isimlerden bazıları. Ee, Jacques Yerla'nın yarattığı bir diğer efsanevi koku olan Şalimar'ı incelemeye haftaya bırakacağız. Biz ailenin kuralcısı ile programımıza devam ediyoruz. Ee, 1950 yılında Jacques parfüm evinin yaratıcılık ünvanını torunu Jean Paul'e devreder. Mecburen devreder çünkü çok hastadır. Ee, farkındaysanız ailedeki her bunun çok uzun yıllar hizmet ediyorlar ve dışarıdan başka bir isim yok bu parfümleri tasarlayanlar arasında. Torun Jean Paul işe hala satışta olan klasik bir koku vetiveyi üreterek başlar. Hikayeyi kendi ağzından dinleyelim isterseniz. <gülüyor> evet, olfaktif, İlk koku hafızam annem ve kullandığı kolon imperial. i̇mperial. İkincisi et ise güleceksiniz ama e, Alman işgali tün sırasında tün doğum gününü unutmayan annenin sipariş verdiği çilekli pastalı kokusu. Maman Et il m'a fait faire une tarte aux fraises. E, hala aklımdadır o çilekli pasto kokusu. Çok kuvvetli bir koku hafızam vardır ki e, bir parfümör için olmazsa olmaz bir niteliktir bu. E, diğer gereklilikler olarak e, bir parfümör olmak için romantik bir eğiliminizin olması ve biraz da kültür gerektiğini söyleyebilirim. E, Meksika pazarı bir vetive kokusu talep ediyordu. Karvenin e, o nefis vetivesi büyük sükse olmuştu. Meksika Meksika'daki yöneticimiz eski vetiveyi elden geçirerek yeni ve modern bir koku yaratmamızı talep etti. Eski vetivemiz aslında alkol içinde vetive esansından ibaret basit bir e, kokuydu. E, o zamanlar 82-83 yaşında olan Dedem Jack dedi ki e, ben yapmayacağım bu kokuyu. E, bırakın bu sefer de ufaklık yaksın bakalım. E, ufaklık tabii ki bendim. Aslında Jean Paul'un ufaklık diye çağrılma sebebi basittir. Zira çok küçük yaşlardan beri amcası Jacques Guerlain'ın yanında çalışmaktadır. Bir dönem yaşadığı geçici körlüğün de etkisiyle koku alma duygusu oldukça gelişmiş bir gençtir. Saat 8'den başlayarak o zamanki ve bugüne göre ilkel sayılabilecek koşullarda sabahları krem ki Fransızlar pomade diyorlar tabii. Pomade ve parfüm imalatında öğleden sonra da şişeleme ve paketleme de çalışır fabrikada ama çalışkan olmak parfümör olmaya tek başına yetmez. Rüştünü ispat etmesi bir sıkıntının sonucu olarak ortaya çıkar. Fransa o dönem çok ağır bir kış geçirmektedir ve tarlalarda don olmaktadır. Bu nedenle o dönem formülleri için ihtiyaç duydukları nergisler donmuştur ve ham madde sıkıntısı çekmektedirler. Jacques Guerlain yayını çağırır ve diğer malzemeleri kullanarak bir nergis akoru yaratmasını ister. Deli gibi çalışarak tıpkısının aynısı bir nergis kokusu yapar Jean Paul ve amcasına koklatır. Amca sonucu inanmaz ve hile yapıyor zannedip gözünün önünde bir daha malzemeleri karıştırmasını ister. Gözünün Ününde de tekrar formül sonucu hemen oradaki telefona sarılarak Jean Paul'un babasını arar ve bu genç adam benden sonraki parfümörüdür ailenin diyerek ünvanı teslim eder. Ee, Jean Paul'un 90'lara kadar yani iş başında olduğu süre içinde tasarladığı kokular arasında Chant d'Oro, M Abiruj, Şamat, Parir, Samsara gibi isimler sayılabilir. Onun döneminde cilt bakımı, makyaj ve güzellik ürünlerine de önem verilir. Ailenin o eski bakım ürünleri formülleri dikkatlice yeniden elden geçirilir. Ee, yeni gelişen tek ve malzemeler ışığında tasarlanır. Ee, küçük bir detay olarak da bu ürünlerin ambalajlarının üzerine artık son kullanma tarihi yazılır. Bu aslında satır arasında yenisinin ne zaman satın alınması gerektiğinin de tüketiciye işaret edilmesidir. Ee, 1980'de İSİMA, 1984'te Terrakota ve 1987'de Meteorit gibi yeni cilt, bakım ve güzellik ürün grupları satışa sunulur. Ee, hanım dinleyicilerimiz bilebilirler bu ürün gruplarının. Her biri kendi kulubarlarında pek çok taklidin ortaya çıkmasına neden olan öncü ürünler olmuşlardır. Bu ürünler Gerland'ı sadece Avrupa ve Kuzey Amerika'da değil Asya ülkelerinde de tanınır ve aranır hale getirir. Jean-Paul işin sadece yaratım kısmıyla değil malzeme temin kısmıyla da ilgilidir. Biraz da kendi maceracı yapısını tatmin etmek için olsa gerek Gerland sülalesinin hayran olduğu o doğunun gizemlerine Pek çok maceralı seyahat yapar. Ee, Nepal'de tapınaklarda misk podlarını koklar. Hindistan'da tarlalarda Yasemin, e, Tunus'ta portakal çiçeği peşine düşer. Bazen bu ham maddelerin yağlarını gittiği yerlerde satın alır. Bazen de yetiştikleri tarlaları satın alıp üzerine işleme tesisleri kurar. Bu seyahatler gerekli hale gelmiştir. Çünkü hem bazı malzemeler kıtlaşmış ve fiyatları artmıştır. Hem de işin içine hile hurda karışmaya başlamıştır. Jean-Paul bir gün fabrikadaki ofisinde Hindistan'dan geldiğini söyleyen bir satıcıyı kabul kabul eder teslim ve satın almak üzereyken e, mask potu satın alıyor. bir kısım mask teslim teslime satın almak üzereyken incelediğinde o küçük kokulu topakların içlerinde metal ve gazete kağıdı kırpıntılarına arastlar e, uyanıklar metali ağırlık kağıdı da hacim yapması için minicik delikler açarak maskların içine gömmüşlerdir. E, her seyahati bir maceradır ve bu maceraları da e, bir e, parfüm dünyasına seyahatlerim isimli nefis baskılı ve bol bol fotoğraf içeren bir kitapta toplar e, Ben bu üç haftalık seri yazlarken daha önce de sahip olduğum ve yeni topladığım bilgilerin yanı sıra resmi şirket görüşlerini de almak için gerek Fransa'daki Gerland'la e, gerekse buradaki temsilcileriyle temas ettim. Buraya ulaşmak Fransa'na ulaşmaktan daha zor olsa da sonunda oldu ve e, Parfam'dan e, Talin Karayane Han'ım bahsettiğim kitap dahil Gerland ile ilgili pek çok fotoğraf ve belgeyi bana iletti. E, bu malzeme desteğine nedeniyle kendisine buradan teşekkür etmeyi de bir görev sayıyorum. Efendim bir programın sonuna daha geldik. E, haftaya Gerland tarihinin son bölümü ve ve Şalimar isimli Gerlan parfümünün analiziyle Gerlan bahsimizi kapayıp başka konulara doğru yorulacağız. Ee, soru, öneri ve eleştirileriniz için posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, ilgi ve sabrınız için teşekkür ederim. Radyonuz kokusuz kalmasın. KOKU